Selatü ve Selam, Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Medine'ye hicreti gerçekleştiriyorlardı. Medine-i Münevvere, Peygamber şehri oluyordu. Hicret bağrında derin manalar, mesajlar taşıyordu. her sayfasında, Ümmete işaretler vardı, işaret taşları vardı hicretin. Peygamber Efendimiz Taif'ten taşlana taşlana çıkarılıyordu. Mübarek bedeninde yaralar açılıyor, kanlar sızıyordu. Yürekleri parçalayan bir halin içerisinde Taif'ten ayrılıyordu. Şimdi Mekke'den ayrılma vaktiydi. Ama bu son derece tehlikeliydi. Taif'ten çıkışta bu denli tehlike yoktu. Mekke müşrik öncüleri o gece ölüm kararını vermişlerdi ve o gece infaz edilecekti. Zat-ı Kerim'in, Zat-ı Rahim'in inayetiyle korumasıyla gecenin karanlığında Mekke'yi terk ediyordu. Bir bakıma ölüm çemberlerinden geçe geçe Medine'ye yol alıyordu. Peşinde iz sürücüler vardı. Ölü veya diri yakalayana yüz deve ödül vardı. Cins Arap atları üzerinde Mekke'nin çakalları onun izini sürüyorlardı 13 yıllık Mekke döneminde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber olarak görev yapıyordu Rahman-ı Rahim'in Memuruydu Bu yıllarda nice büyük sıkıntılara Mahrumiyetlere işkencelere maruz kalıyordu Artık gidiyordu Mekke'yi ona çok görüyorlardı Gönüller Sultan'da Veda ediyordu Ama bu kezde haramiler gibi Önünü kesiyorlardı Mekke'den kılıçların arasından sıyrılıp Medine yollarına düşüyordu. Medine ise güllerle karşılıyordu. Bir yerde ölüm vardı, bir başka diyarda ise hayat vardı. Bir diyarda katiller vardı, öbür diyarda sevgililer vardı. Bir yerde öldürücü kış mevsimi vardı, öbür yerde sımsıcak yaz mevsimi vardı. Bir yerde çöller, kupkuru haller vardı Öbür yerde yemyeşil vahalar, oğalar vardı. Bir kapıyı kapatan vardı, hemen öbür kapının açılması akabinden geliyordu. Bu dünya tam bir imtihan yurduydu. Bu dünya tam zıttıklar diyarıydı. Hüzün ve sevinç iç içeydi. Huzur ve ızdırap katmanlar halinde birbirine nüfuz etmişti. Biri bitince öbürü başlıyordu. Bu dünyanın halini iyi bilmek vardı. Ne sevincine ne hüzününe kaptırmamak gerekiyordu. Her şey gelip geçiyordu. Bulutların geçip gittikleri gibiydi. Güneş bir açılıyordu, bir kapanıyordu. Bir gece oluyordu, bir gündüz oluyordu. Ne geceye takılıp kalmak vardı, ne de gündüze takılıp kalmak vardı. O zaman Erzurumlu İbrahim Hakkının söyleşine kulak vermek vardı. Kahrında hoştu, lütfunda hoştu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu manayı zirve boyutlarında biliyordu, yaşıyordu. Rahmet ilgisi hayatın akışı içinde sevinç iklimlerine girdiğinde nice nimetlerle donatıldığında ''Asıl hayat, ahiret hayatıdır.'' buyuruyorlardı. Nimetlerden mahrum kaldıklarında, sıkıntılara mahkum olduklarında da ''Asıl hayat, ahiret hayatıdır.'' buyururlardı. Mekke bağrından fırlatıyordu, Medine bağrına basıyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mekke'den kaçıyor değildi. Hicret asla kaçış değildi. İşkencelerden, mahrumiyetlerden dolayı Mekke'yi terk ediş değildi. Onun derdi insanlığa rahmeti ulaştırmaktı. En büyük nimeti ulaştırmaktı. İslam nimetini ulaştırmaktı. Ondan daha büyük nimet yoktu. Bu en büyük nimete birebir her insan muhtaçtı. Hava gibi, su gibi muhtaçtı. Hayatın anlamsızlığı olabilir miydi? İslam'dan mahrum kalmak, hayatın anlamsızlığına mahkum olmak demekti. Onun derdi hayatının anlamını insana, insanlığa ulaştırmaktı. Varoluşun anlamını ulaştırmaktı, öğretmekti. Mekke ise rahmet elçisini ablukaya alıyordu. Ona teklif imkanı vermiyordu. Onu mahkum ediyor, insanlarla doğal bir hal içerisinde konuşmaya müsaade etmiyordu. Yol bulamıyordu. İslam'ı insanlığa götürmeye bir yol bulamıyordu. İşte Medine ufuklarda görünüyordu. Medine, Medine'yi münevvere olmak istiyordu. Medine bağrın açıyordu. Önce Medine kendine gelmeliydi. Medine kalbini bulmalıydı. Rahmet elçisi, Medine'nin kalbini inşa ediyordu Medine'nin kucağına bir mescit inşa ediyordu Şehirlerin kalbi mescitlerdi, camilerdi Ulu idi. Medine yörüngesini buluyordu Mescidi Nebevi inşa ediliyordu Ravza-i inşa ediliyordu Artık bundan böyle Medine'nin kalbi Bir ahenk içle çalışacaktı Bir ritim üzre çalışacaktı Her gün binlerce mümini bağrına basacaktı Onların kalbiyle kendi kalbi bütünleşecekti. Allah diyeceklerdi. Rahmanı Rahim diyeceklerdi. Rabbi Rahim diyeceklerdi. Kalpler titriyecekti. İmanları dalga dalga büyüyecekti. Ürpermenin en halavetli hallerini yaşayacaklardı. Mümin bir toplum oluşuyordu. Şehrin merkezinde en büyük mescit vardı. İslam şehirlerinin kalpleri mescitleriydi. Mescitler bir külliye halindeydi. Bir yanında medreseler vardı, bir yanında çarşılar vardı. Dizi dizi dükkanlarıyla esnaflar vardı. Ümmetin evlatları medreselerde, üniversitelerde İslami ilimleri, fenli ilimleri tahsil ediyorlardı. Toplumun gönlünde, mümin toplumun gönlünde en büyük değer alimleriydi. Özellikle salih alimler, muttaki alimler, ilimleriyle amelleri, bütünlük oluşturmuş, Peygamber varisi alimlerdi. Günün beş vaktinde camiler tıklım tıklım olurdu. Müminler günü beşe bölürlerdi. Her beş vakitte işlerini bırakırlardı. Bir ırmak gibi camilere akarlardı. Hayatın hayhuyundan sıyrılırlardı. Hayatı durdururlardı. Tefekkür ederlerdi. Derin düşünce içine olurlardı. Ve ibadet iklimine girerlerdi. Böylece Varoluş gerçeğini ruhlarında duya duya yaşarlardı. Hayatı beş vakitte durdurmak vardı. Değilse hayatın akışı içinde kaybolup gitmek vardı. Koca bir ömrü telef etmek vardı. Yunus'un diliyle mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi? Malda yalan, mülkte yalan, var biraz da sen oyalan. Koca bir ömrü oyalanmayla kaybetmek vardı. Mümin bunun farkındaydı. Hayatın içinde duraklar vardı. Hayatı durdurmak vardı. Bu duruşlarda kendini çetin bir sorguya çekmek vardı. Kendi kendini hesaba çekmek vardı. Hesaba çekilmeden önce kendini hesaba çekmek vardı. Medine'de bir toplum inşa oluyordu. Mümin bir toplum inşa oluyordu. İslam'ın esaslarına göre bir toplum oluşuyordu. Müslüman bir toplum vardı. İslam'ı yaşayan bir toplum oluşuyordu. İslam vatanında İslam toplumun oluşu tabii olandı, doğal olandı. Değilse çelişki olurdu. Çelişkiler içerisinde bir toplum olurdu. Önce şahsiyetli mümin bireyin inşası vardı. Önce güçlü bir mümin oluşumu vardı. Bu birinci aşamaydı. Sonra güçlü bir mümin aile oluşacaktı. Şahsiyetli bir aile oluşacaktı. Her biri İslam'ı özüne sindirmiş, özüne yedirmiş mümin bireylerin oluşturduğu bir aile olacaktı. Sonra mümin bir toplum oluşacaktı. Mümin bir toplum inşa edilecekti. Güçlü bir mümin toplumun oluşumuydu asıl olan, değerlerini bilen, yüksek bilinç sahibi fertlerden oluşan bir toplum inşa ediliyordu. Cesur, adil, cömert ve dürüst bireylerden oluşan bir toplum güvenilir kişiliklerin oluşturduğu bir toplumdu İslam toplumu. Mekke dönemi, ferdin inşası, fertlerin oluşum dönemiydi. İnsanın kalitesinin yükseltilmesiydi, yüksek bir bilinç düzeyiydi. Hz. Efendimiz öyle diyordu, insan bilgidir. Ayetlerden yeryüzüne inen ilk ayet, oku ayetiydi. Sürekli bir okuma vardı, sürekli bir tefekkür vardı. Peygamber Efendimiz, beşikten mezara kadar, İlimle iç içe olunuz buyuruyordu. İnsan kendini okuyacaktı. İnsan kendini bilecekti. İnsan evreni okuyacaktı. İnsan evreni bilecekti. Bu inceden inceye örgülenmiş evrenin var edenini bilecekti. Rabbi Rahim'ini bilecekti. Fethlerinin yüksek bilinç üzere olduğu bir toplum olacaktı. Bu toplum yüksek bir organizasyon kuracaktı. Devlet bir organizasyondu. Toplumun değerlerine göre oluşmuş, bir organizasyon oluşacaktı Medineyi müevver de gerçekleşen de buydu Hoşça kalın Allah'a emanet olun Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan bekir sağlam.